Modern sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar Neyse saat 9 olmadan üçümüz bir araya geldik. Bu da bir şeydir öyle bakmayın hemen birbirinize mahcup gözlerle. Siz bunun kıymetini biliyor musunuz ya? <gülüyor> mahcup gözler. Saat 9'dan önce buluştuk stüdyoda daha yani da yani. Doğru söylüyorsun. Bunun kıymetini bilmek lazım ya dadını çıkarmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Ay ay. Günaydın. Evet. Günaydın efendim hoş Günaydın geldiniz. Günaydın mı yoksa... <gülüyor> Yıllardır korktuğumuz o tünaydın gelmesini <gülüyor> <tünaydın gülüyor> kullanma <gülüyor> zamanı geldi mi? Tünaydın arkadaşlar da. <gülüyor> tünaydın arkadaşlar ve Tünaydın Ankara diyoruz. <gülüyor> ve bugün öyle <gülüyor> ihtiması programına hoş <gülüyor> geldiniz. İhtima yok. İhtima yok. İçtimai bugün yok. karne var. Karne gibi bugün. Ee, mini mini kardeşlerimiz, mini mini yavrumuz. Mini mini, ya. mini mini dediğim bıyıklı bıyıklı lise kardeşlerimiz de var. Ya, i̇lkokulda var canım. Sen niye ortalamasını al? Ortaokul. Bıyıklı bıyıklı lise arkadaşlarımız dediğimizde kızlar ve erkekler de var. <gülüyor> Çünkü lise cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesin bıyık, bıyık bırakabildiği tek kadar. yer. Herkesin bıyık bırakabildiği bir ortamda 16 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen. Ne yapacak? Öğretmenlere ne de kanıyor. Bugün, yani. bugün şu rakamlardan bahsediyoruz Zaten Tati, tatile giriyor. Bugün 2 haftalık yarı yıl tatiline çıkacak. İkinci dönem 11 Şubat'ta. 11 Şubat'a kadar... ...yatıştık <gülüyor> demiş. <gülüyor> sömestre, sömestre dediğimiz bu değil mi? Var tabii bugün. yani Sömestre, sömestre, sömestre, sömestre de dediğimiz bu benim basit hesaplarıma göre... ...15 gün tatil diye bir şeyimiz vardı. Daha mı fazla tatil? 15 tatil. 15 gün tatil, 15 tatil, tatil değil. değil 15 tatil. 15 demiş. tatilden fazla bu. Tam olarak bakalım. 21 dur. tatile geliyor. Kaç yani oluyor? 11. 11, 11 şimdi 14, önümüzdeki hafta 7. 9, oradan 6. Ondan sonra... 14'te 7. Evet. Yo tam 2 haftaya tam 15 tane bakayım olur mu ya? Ya Oktay. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yaratma. Portatif bilgisayarın tıkandığı an. Ha yo tam 2 hafta evet doğru. Hesaplanmış beş, beş. o daha önce. Nasıl ya? Ya nasıl nasıl ya? Bugün cumartesi pazar. Abi zaten cumartesi pazar sayılmaz. Nasıl tamam. sayılmaz ya? Niye sayılmaz? Aha, dur ya Şöyle 11 sayılmaz. gün oradan işte 5 gün oradan. 16, e tamam ama, oradan söyle. sayılmazsa. 28 tamam. ile başlayan hafta 3'ünde biter. Ya, tamam 5-5 daha. 4'ü ile başlayan hafta onun da biter. 11'inde ders başı yapılır. Bitti gitti. Bitti gitti. Bitti gitti Tam 15 tatil. Tam 15 tatil. 15 tatil. Evet sevgili dinleyiciler. Bir yan için bir heyecan yaşandı. Bir gün daha suyumuza. acaba kastırabilir miyiz? Kulaklığıma bir bilgi geldi daha fazla mı diye. Hayır. 15'miş. İşte matematik bir kez daha tokat gibi. Tokat gibi e, yüzümüze Müspet müspet müspet. Veriler ortada ne yapacaksın yapman gereken şey belli. Say topla çıkar böl. Teyip götüren var mıdır bugün okula ya? Aa, olmaz. Aa, ya, diye bir şey kalmadı herhalde ya. Olsun. Yani, Herkesin cep telefonunu. Ne telefonu, çalışacak abi? Cep telefonunu çıkar. Cep telefonu birçok sınıfdan te şey yapmaz ki. Apollo yok orada. Herkes çıkar kendi cep telefonunu küçük kümeler halinde. Artık Herkes ev, evden kütlesinin ortasına bir bardak koyar, bardağın e, içinde boş nasıl yapacak o zaman? Hayır, boş bardağı yerleştirince çok güzel ses çıkıyor ya. Boş bardağı mı yerleştirmek? E, sen hiç bizim mutfağa girmedin galiba? Bizim mutfağımı? Tabi. Her şey şaşırır. Durumunda mıyım Hayır ben? Valla bir giriyorsun böyle Öyle güzel, güzel, güzel müzik çalıyor. E tabi boş bardağı dik koyduğun zaman şeyi e, ne derler onu? Apollo etkisi yaratır e, cep telefonunu. Güzel çalarsın orada. Baya da güzel fark ediyor yani. Onu da, yani da bardak götürüyorlar yanlarındaki boş bardakları herkes koyacak cep sınıf telefonuna. yine büyüktür bizim mutfaktan ya bir de yani son gün eğlencesin en büyük esprisi öğretmeni de içine almak değil midir? E tabi e, gruplaşma kümeleşme olursa öğretmen ders de gezer gibi gezecek mi kümeleme? Yani Bakayım katmadım. burada nasıl elinliyor? herkes aynı anda aynı şarkıyı açar cep telefonunda. Çok zor o ya. O aynı anda aynı ayarlama böyle bir şekilde Oktay. Sen teknoloji ne kadar ilerledi Belki sınıflarda zaten tape vardı şimdi. 4+4+4 ile beraber her sınıfa bir tape. Tape dildir de şey veriyorlardır ya bu e, cep telefonlarından çalmanı sağlayan şey var ya cihazlara ne deniyor? İnternet mi? Böyle <gülüyor> bir cihaz var ya ya koyuyorsun cep telefonunu. Aa ne güzel tape gibi oluyor. Dok. Dok ha, evet, dok, dok dedi. Ha dok. Dok dok. Heh, put gibi bir şey işte dok. 4 artı 4 artı 4 ile her sınıfı bir dok kampanyası karne alacak tanıdığınız hmm, var, var tabii mi? ya benim işte Ali ergen, ergen yeğenim var benim alin aldı bitti gitti nasıl aldı bitti gitti onların sömestre farklı onların sömestre nasıl farklı ya Şöyle işte, kavramlarıyla oynuyorsunuz ya İki a... ne bir ay oldu ya onlar tatile çıkalım. arada bir tane daha çıkacaklar hatta dönderdiler galiba değil mi öğrenciler onlar? Bak, yani Şimdi Hemen cevap vermediğimi evet. fark etmişsiniz. Yani ben çünkü Başla... anlamadım. Yani. Başlamadı mı yani? Tekrar Değil. ders başı şey yapın evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir Onu Onun adı döndermekse. Gidin ondan sonra dön, dönün gelin diyen <gülüyor> adam döndermiş oluyor. Nasıl karnesi Ege? Ve hiç bize söylemiyorsun bir karne. <gülüyor> Felaket. Niye karne Felaket. parası biz şey yapmadık abi? Sen niye haber ben... bunları bildiğim için size <gülüyor> Hayır en azından gross marketten <gülüyor> bir şey alırdık. tam muhtasar falan denk gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> şey atmanın. <yapmadım> yani. <gülüyor> biliyordum bir, bir gross marketten bir şey alırdık. Bir, bir karne hediyesi alırdık ya. Alın alın o zaman. Alın alın ne? Geçmiş karım. zamanı, geçmiş şey. Vallahi şey haberimiz var. yok. Kız aa, burada karne alıyor. Belki de aldığı ilk karne. Benim hesaplamalarıma evet, göre 4.'ü falan. 4.'ümü? Nasıl ya? Ya iş de alıyordu, anaokulunda da alıyordu. Ama canım, gerçek anlamda diyoruz. Doğru. Yıl sonundakinde büyük bir şey alırız. Tamam, büyük bir şey alırız. Gene groş marketten. Film indirmek suç değil dedim demişti. Değil? Evet, Halk Eğitim Bakanı. Yani ama Ertuğrul onu atladı ve Hakabin'de bakanlıktan alındı, bakanlıktan yani alındı. Evet. Torrentçinin doğru. bir sahibi vardı. Torrentçi Bakan dediğimiz bakanı görevden aldılar. Şimdi biz gene şeyde kaldık. Acaba o yüzden mi alındı? Yani ben şimdi dizi indireceğim. o. o. Yani. Son film mi dedi, olsun. dizi mi dedi? Acaba film, şey, oraya... film dedi, çok net bir şekilde film dedi. E, yani. e. Ama orada dizi dizi de onu kapsar. Yani dizi. De orada önemli olan e, çoğu atmamak dedi. Ertuğrul Gülay. E, ondan sonra bu öğleden sonra yaptığı bu açıklamas arasında Kültür Bakan daydı. Sonra akşam saatlerinde akşam gitti, gitti. işe gitti, işe eve döndü. Dönmesiyle beraber de torrentler bakan yaktı diyebilir miyiz? Valla öyle oldu galiba. Yani e, daha önce de. E, kültür bakanı daha doğrusu eski kültür bakanının söylediği şeyler katik olmuştu yani hemen evet. akabinde düzeltmeler yapılmıştı e, ama bu bu, bu sefer artık bakan son. düzeltildi tamam bakan düzeltildi e, bakalım yani suç mu değil mi bu tartışılmaya devam edecek bu gibi. arada bakan açıkladığı şöyle bir şey var yani bizim derdimiz internetten film indiren değil bunu çoğaltan evet çoğaltan dedi ama torrent dediğimiz şey çoğaldıkça güzel ço çoğaltma ve paylaşma aslında hani çoğaltmıyorsun da paylaşıyorsun ya Birileriyle ama ve de örgüte giriyor yani ben esas ondan ürküyorum yoksa korsan film ne kadar farklı şey olacak ama doğru. örgütlü oluyorsun ama yani. bir şey söyleyeyim mi sen internete girdiğin zaman örgüttesin zaten. Doğru. Yani torrentle Zıt... girmene gerek Örgüt. yok. O zaman örgütten kaçış yok. Örgütten yani... <gülüyor> <gülüyor> tabii kaçış yok. Yani... Hepimiz bir şekilde örgütlü bir o... suçtan Örgüt bir şekilde. De değerlendirme şey... Şey... Daha doğrusu herhangi bir suç işlediğimizde örgütlü olduğumuz ortaya Tabii çıkacak. onu bileceksin. Yani. Mesela biz şurada, şu, şu anda yayın yapıyoruz ya neyiz biz? Örgüt. Evet. Bunu bilerek gelin buraya. Ben de biraz önce fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> yani ben ben de bugün bilmeden bunu, geldim. Bana bunu söyleseydiniz ben bir şey uydurur gelmezdim bugün. <gülüyor> Ali'nin bir hastaneye falan giderdi. Okula girince <gülüyor> falan. bugün karne aldı abi falan filan diye. Bir de çok şeyim var yani. Hay Allah ya. Hayır hayır biz bile Ali'nin Ali karne, karne almasını. Selin derim yani benim ben çok rahatım <gülüyor> ya. Adam rahat. Biz bile onu söyleyebiliriz biliyor musun? Örgütten şey yapmak için. Ne? <gülüyor> Selin senin hastaymış deyip biz bile gelmeyebiliriz gelmeye ya, ya. öyle söyleyebiliriz. Kötüsü Ali'nin de Selin'in de katacaklar örgüte. Kim bu Ali kim bu Selin diye ko ben kodadım. Ben hapishane avlusunda kızım gel üşüyeceksin diye peşinden koşacağım. Doğru küçükten de sen yanına al yetiştir şey yapma yani. Bir baba evlatlarıyla beraber mapusta. Madem baba ana dedik bu şeyin bebeleri oldu biliyorsunuz. Ne? Ee, Pike ile Shakira'nın. Evet. Ee, Tebrik ilk, ediyoruz. İlk fotoğrafını yayınladılar Milan bebeğin. Ayak fotoğrafını yayınlamışlar. Nazaraya gelmemesi için ve Nazar. kardeşinin kıskanmaması için önce ayak gösterilir. Pike ile Shakira'nın bebesi 22 Ocak yani bundan 3-4 gün önce kababa hesapla doğmuştu. 3 kilo. Yalnız 6 aylık ayakkabı giyiyormuş. Yani 6 aylık bebeğin giyeceği ayakkabıyı oh, giyiyor. Ooo ayaklar, ayaklar maşallah. Ayaklar sabittir ya. Yere basmadığı için o ayakkabılar şey. İki kat tulum giyiyorsun ayaklı. Onun üstüne ayakkabı giyiyorsun. Yok ayak, daha yeni doğduğu atıyor. zaman giydirmişler zaten. Yani daha bileğinde ayak bileğinde Krampon şey var. Krampon falan mı acaba? Futbolcu ya öyle bir esprili bir şey mi aldı takım arkadaşları? Ayakkabı da var ya burada görünüyor öyle. Valla çünkü... ayakları ayaklarda küçük değil. ayakları ayaklarda maşallah 40 numara falan yani. yani. Onu zaten ilk piyasaya çıkarken takım olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> lap lap böyle. Tapunyalarla çıkıyor. E ma maş öktü ayak bakıyor o kadar. Ayakkabıya bakıyorum da acaba diyorum başka çıkar Başka bir çocuğun bebenin ayakkabısı mı diye bakıyorum ama yok yani yeni doğmuş çocuğun ayağı bu. Bir de bakıyorum ayak uyluk kemiği aynı Shakira. Bravo. Evet. Da, da, da, da. Kim diyecek? Aynı sözü Ay Universal müzikten radyomuza faks gelmiş. Aynısını Radyonun DJ'leri aynısını yapıyorlar. Acaba düşünür müsünüz diyorum. Hemen ikinci bir faks gelmiş başka bir Bu aynısını yapan kim diye. Aynısını yapan. Ve nasıl yapılıyor? Biz burada ağzımızla... yaptığımızı söylemedik mi? Ağzımızla defalarca söyledik ağzımızla yani yaptığımızı. Yani en gelişmiş stüdyo olanaklarında kaydettiğimiz şarkıyı o radyonun mütebazı stüdyosunda nasıl ağızlarıyla yapıyorlar? İşte mucize Aslında bu. Aslında sorunun içinde cevap da gizli. Ağzımızla Hı, yapıyoruz. Evet. Ay, siyah kuğur getirdi. Ee, Oscar'lı oyuncu Natalie Portman parantez içindeki 30. kuğu mu kaldı Natalie Portman? 3 aynen. sene oldu ya. Ya ama ne ama ne? Ama ne diye sor? Ama ne diye sor? Ne olmuş? Siyah kuğu filminde. Mi yok Hemen. filminde tanışıp evlendiği e, koreograf ve dansçı Benjamin ve, parantez ta, ve, ve taş Benjamin diye geçer. E, parantez içinde 35. Paris Opera ve Balesi'nin yeni müdürü oldu. Bizim de bir bey müdür oldu, müdür. <gülüyor> ne olacak şey. bizim dediğin dükkanımızda Samsun'un müdürü vardı. Müdür vardı, evet. evet. Samsun Opera Balesi ee, müdürü vardı. Vallahi yani. Tabii. Allah Allah. Tabii canım Benjamin de gelebilir bizim dükkanı. Bizim dükkan öyle bir uluslararası Benjamin bir... Ya. bir yani, Rezervasyonu varsa gelir. Cahil kendisine yani. açıktır. Yani... E, siyah kuyuyla yıldızı parlayan ya. Benjamin. Şimdi de Paris Opera Balesi'nin müdürü olunca amen değmeyin keyfine. Onların bebeleri olmuştu değil mi? Bebeleri oldu tabii canım. Oldu değil mi bebeleri? Hamileydi zaten. Ya Paris şeymiş. Opera Balesi'nde çalışanlar da şey mi diyorlar televizyonda film yapıyorlar? Hı. Abi bizim müdür çıktı. <gülüyor> Valla öyle yani müdürün filmi çıktı diye. Zaten şartmış. Opera balenin girişinde sürekli müdürün olarak filmini <gülüyor> müdürün filmini izliyorlar. Loşman imkanı var mı? Çünkü Natalik Orta'nın bildiği ben... kadarıyla Paris'te yaşamıyor. Onlar Yaşam. taşınacak mı şimdi o zaman? Paris'e mi Tabii Paris e taşınacaklar? Tabii Paris'e taşınacaklar. Paris'in çok hoş bölgelerinden bir tanesinde. Şimdi isim vermek istemiyorum. Güzel lojmanları var. Var mı lojmanlar? Var var. Bir de araba konusunu işte halledeceklermiş. Ya bir de araba yok versinler. Benjamin'in arabası yok. Renault veriyorlar. <gülüyor> Fransız ya. olduğunu <gülüyor> <gülüyor> Başka Fransız markaları da var Egeciğim. Elbette ki. Mesela... Ben, Gerek yok yeterli efendim. yani. Yani ya bir, bir tane zaten yaptık zaten gelsin. amacını açtın zaten. <gülüyor> yani hayır ama bir markayı verince öbür marka dese ki. Öyle bir şey de, yok falan. Onu Fransız, bir gün konuşalım ya. Sen onu ver. <gülüyor> marka, Fransız dün, markası dese ki. Ya mi? ben de Fransız markası dese. yok öyle bir şey yok. Yok. <gülüyor> Ölüm, yok. Öyle bir... Ona, ona Vallahi, inanma sen. Iyi ki ben diğer markanın müdürü değilim. Ha. Ben olsam ötürü. Ya pardon da çok özür dilerim. Ha, o zaman ülkede gel. Biz başka de araba üretiyoruz. Biz Amerikalılar da araba üretiyoruz. Hayır efendim biz burada sadece Fransız arabalarından bahsediyoruz. Bunlar açıklansın. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun Hayırlı olsun Beni görevinde başarılar dileriz <gülüyor> Natalie Portman zaten <gülüyor> Çiçek göndermiş öyle Beyine Natalie Portman mı çiçek göndermiş ya, Beyime başarılar diye Telefonunda da değiştirmiş Koca müdürüm diye değiştirmiş <gülüyor> Nasıl bunlar aynı yerde şey yapmıyorlar mı yaşamıyorlar <gülüyor> mı Aynı yerde Şuralarda çiçek... gene de telefonlaşıyorlar Telefonlaşıyorlar Sen de mesela, <gülüyor> sen de mesela... İlhamli, uzun yıllardır telefonlaşmıyorsun ama <gülüyor> Doğru gerçi biz de arasında Bazen arayabilirsin <gülüyor> hakkım var yani Doğru Valla koca Ofis, Ofisine çiçek göndermişen Müdürüm. Vay. Müdürüm benim. Ee, hemen oradan bir pas Amerika'ya geçelim. Amerika'da da biliyorsunuz okul baskınları hat safhaya ulaşmıştı. Ee, yine geçtiğimiz günlerde de oldu. Ee, tabii ne oldu bu durumda? Krizi fırsata çevirenler elbette ki yok mu? Var. Ee, ne olmuş? Cumhuriyetçi hayatları Türkiye... mı? Yok. Çanta alana bir de kurşun geçirmez yelek hediye ediliyor şimdi. Ee, bir de kurşun geçirmez çantalar piyasaya Ay, çıktı. Çok korkunç bir çok şey ya. Amerika anne korkunç. babaları için. Sabah ben yani Ali'nin öl ölünü kapatması için o kadar ısrarydım. Yavrum o kemal nasıl kurşun yoktu. onu takamazsın. bir de o kadar şey yapıyorsun çocuğu. nelerler. yani bu herhalde bütün gözünden bile derde. sakınıyorsun canım. ay o kadar giydiriyorsun giydiriyorsun sabah oradan da hava girmesin buradan da soğuk girmesin o bir okul çıkışı var. Bütün velilerin yüzünde tokat gibi çıkıyor çocuklar. Yakabağar açık ve çanta... Yakabağar açık, tişörtle çıkan, koşturan bilmem ne falan böyle kapşonlar yerlerde. Bütün veliler şeyi bir gibi, şey gibi. Korku filmi gibi. Ha, ha, ha, ha. Kafasına şey kapşonu takıp sadece öyle koşturan çocuk var mı? Kapşonlu montunun... Kap Montsuz <gülüyor> mu? Hay <gülüyor> hay. Kafasına Hayır, sadece yok. kapşonu takıp öyle... <gülüyor> pelerin, haline getiren pelerin haline getiren yok Hiç mu? Hiç onu görmedim valla. Hay Allah ya bu çocuklarım... O, o galiba mı? yok artık ya. Man vallahi yani en güzel zevki çıkacak şey de odur yani. Paltonun sadece kapşonunu takıp koşup da ara ara dönüp uçuyor mu diye bakan çocuklardan hiç görmedim ben. Ama zaten şimdi bu Amerika'daki çocuklara da ev ödevi veriyorlar. Evde mesela atış talim yapıyor, orada şey yapıyor, ailecek çalışmaları var onları götürüyorlar falan filan. Ee, kurşun geçirmez masalar ve tahtalar da şu anda piyasaya çıkmış durumda. Onları da bir durum olduğu zaman e, mevzi olarak, siper olarak kullanabilsinler diye böyle bir gelişme var. Ee, böyle bir önlem almayı tercih ediyoruz. Yani etmişler. bu her ülkede şiddet olayı oluyor. Her hmm. ülkede benzer şeyler yaşanıyor ama okul baskını denen şey Amerika'ya özgü bir durum. Neden öyle bir şey var? Yani şimdi Onu... Anayasal olarak herkes böyle bir e, silah alma... Ee, olan bir yerde bir sürü yani Amerika dediğin kaç yüz milyonluk ya? İlla keçilerim. Sadece okul baskını değil. Ya. Ya. Okul baskını haber oluyor da ondan. Dakikada üç kişi bile ölüyor Amerika'da. Ama Sadece silaha. Yani şimdi okul bir adamın tek derdi ruhsatlı silah değildir herhalde. Hayır silah ulaşabilen. Okul baskısı ruhsatsız, ruhsatsız silah. Okul baskısı. Okul baskısı görünür oluyor bize haber olarak geliyor. Yani yoksa o silahlı olaylar zaten çok fazla sayıs, sayısal olarak. Yani. Okul basması da var bunun, market basması da vardır eğer onu. Okul onu basmaları çok daha büyük olaylar olduğunda. Okul kart yaş küçük ve sayı fazla toplu olduğu için bu konuşuluyor yani. o Görünür olduğu için dikkat çıkıyor. Yoksa dakikada 3 kişi mi 4 kişi hmm. mi geçen açıklamda işte yani. Ee, bu kadar silahın olduğu yerde sıkıntı çıkar Ege'cim. E, sıkıntı çıkar da benim bunun derdim. Bunu çelik yelekle efendim e, kursun yani geçirmez ile falan çözmezsin. Okulu basacak bir adamın derdi silahı nasıl edineceğim değildir. Aynen. diye onu söylüyorum. Ya bu silahlar serbest. Ben bir tane yani hiç aklında yokken süpermarketi gezerken Şimdi. silah bölümüne Ay bir tane alayım. ben okul basarım mı diyor? Ama Aynen. o adamın aklında okul basma diye bir plan bir şey yok ki. O adamın elinde bir silah var Biraz dengesini kaybettiği zaman ne yapabilirim diye düşünüyor. Nerede çok insan öyle, oluyor? Öyle yok. düşün. Markette yani, olur, okul Metro gidiyor. olabilir. Metroya şimdi taksi çok yazar. O adam zaten çok planlı olsa senin dediğin gibi okul basmaz. Başka bir şey yapar. Başka bir şeye yönlendirirse en yani. birinci olur. Yani. Justin Bieber Lady Gaga'yı sollamış. Nerede Justin Bieber'ın poposu. <gülüyor> Twitter'da. Twitter'a Twitter koydu ya fotoğrafını. O, ha o fotoğrafın eskişenliği ne olmuş? Sıyırtmaç yaptı. Justin Bieber. Vallahi hilalci bezi tak o zaman. Düzümüzün önünde yavaş yavaş geliren bir genç yıldızımızı izliyoruz. Hep sahnede kusmayla başladı. Ondan sonra e, bir şey olmuyormuş dedi ve de çok döndü aslında. aslında. Yani o işte şeye çıkmadan önce sahneye iki tane duble hamburger yemiş. Üstüne milkshake. <gülüyor> Ondan sonra ıpsılaya giderken. <gülüyor> duble hamburger nedir ya? <gülüyor> duble hamburger ya köftesi duble. İçini duble koy demiş bol bol. E ne yapacaksın? Genç çocuk en çok ihtiyacı var. Kimse de bir şey diyemiyor ki. Doğru çok güzel. Yakar bu diyorlar. Valla bir yani soru işareti olarak kalacaktı. Çok güzel çözdüm Fahir. <gülüyor> Hakikaten süper çok doğru ya. 33 milyondan fazla takipçiyle e, şeyde şu anda en çok isim. En çok takip edilen isim Beberfever. Bieber Bieber genç yaşına rağmen genç değil artık değil mi ya Justin Bieber kaç oldu? Vallahi oldu benim bildiğim 17 18 19 19 oldu 19'u geçti. 18 oldu galiba daha yeni. O, hayır canım onun bir sevgisi var diye Bu, sene, bu Selena Gomez. <gülüyor> <gülüyor> Selena Gomez maşallah Ege'cim hepsine de hakimsi. Selena Gomez var şeydir ya bu sene gelsin bir inşaat firmalarının reklamında oynasın da ülkemizde ha. bir 15 yaş atsın <gülüyor> Justin Bieber. Ne ara bu yaşlandı Justin Bieber? Türkiye'ye gitti orada şey reklamında oynadı ondan sonra yaşlandı diye. Ya biz şimdiden söyleyelim de e, çözülemeyen bir şey olarak kalmasın yani. Bu arada Selena Gomez'in iki filminizi seyretmiş ve dizisini ara ara bakan herhalde bir tek ben varım. Dizisi vardı Selena Gomez'in ya? Yani işte bir genç bu, bu dizisi vardı ya. Dizisi. Genç dizisi dediğim de. Sihirli mihirli. Bizim zamanımızın şeyi gibi bu değil, değil mi? Bu bir okulda geçiyor falan o mu? Senin dediğin... Evimiz Hollywood'da gibi bir şey değil değil mi? Evimiz Hollywood'un daha küçüğü. Daha küçüğü. Onu bir Okulda onu. geçiyor bir arkadaşlar falanlı bir şey Büyücü şey. aile olarak. Ha yok oğlum. Şehirbaz. <gülüyor> Disney dizileri. Bizde hiç ona benzeyen işte şey gibi Selan'ın falan dizilerimiz var ya hani, Sihirli, hani. Hani Sihirli, Sihirli Anne Sihirli Anne vardı evet. O ayar diziler. Bodansaba'lar. Bodansaba'lar. Bodansaba'lar. Ay Allah tam YouTube'da bir şey seyrediyorduk. Önce <gülüyor> yani. İşin acı tarafı şu. Bugün iş dünyasında mesai saatinin %70'inde YouTube'dan bir şeyler seyrediliyor. Uh -huh. Biz seyrettiğimiz zaman olay oluyor. Evet Çünkü yani, Biz başta kullanıyoruz ya abi biz Bizim mesai saati biraz kısa ya. Ondan bizim, sonra en başta kullandığımız için şimdi yani doğru konuşalım. Valla Evet. Komisyon. Bu yorumlar. <gülüyor> <gülüyor> seyretmiyorduk sevgili dinleyiciler. Niye oluyor. <gülüyor> Dedeye sahip çıkalım. Yapmadın Ege. Bugün hiç yapmadın dede sahip çıkalım yapmadın? Dedirtecek bir durum olmadı. O dedirtecek bir durum olmasına zaman... gerek yok zaten. Her an sahip çıkalım. Buyurun Fahir ee, Güney Afrika'da gerçek bir akıl almaz olay... E... <gülüyor> Anlaşılmadı. Gerçek yani o anlamda. Ee, bir yağışlar aşırı yağışlar Güney Afrika'yı da vurdu. Ee, ne oldu? Bu yağışların etkisiyle sel felaketi oldu. Sel felaketi olunca Ne oldu? hop orada Tabii insanlık nasıl dramı yaşandı insanlık dramı çünkü neden Güney Afrika'nın göbeğinde ambulans rezaleti ambulans var. rezaleti gibi bir şey Johannesburg'ta <gülüyor> ambulans <gülüyor> rezaleti nasıl <diyor>. bizde <gülüyor> alabalık çiftlikleri var Hı -hı. Güney Afrika'da timsah çiftlikleri var 15 bin timsah selde firar etti ee, bir timsah çiftliğinde 15 bin timsah kaçınca Aman. çevre halkı paçaları mi? tutuştu 15 bin. Kim bilir nerelerde çıkacak o timsahlar ya. Vallahi, 15 bin tane mi? Ya, 15 tane zannet. 15 bin bin. Çift, 15 bin. Çiftlikte nasıl 15 bin tane Beyler şeyler Beyler beklediğimiz fırsat ya ayağımıza bin. geldi. 500 olsun, <gülüyor> 5000 olsun. 15 bin nedir ya? Köktay sen de çiftlik, çiftlik sahibi gibi. olarak hep küçük düşünüyorsun. 15 Çift, olsun ev ya. <gülüyor> ev gibi düşünme. Ev gibi düşünme ya. Çiftlik gibi düşün ya. <gülüyor> Abi 15 bin tane timsah. Valla da biraz çok geldi şu anda. Timsahların Böyle... yarısı yakalandı. Ee... Dünyanın üzerinde kaç timsah var acaba? 30 bin tane var işte. 16 bin tane falan. Oradan cidden. bir yere gidemezsiniz deyin de bana hiç bakmayayım. Valla hakikaten oradan bir yere gidemezsin <gülüyor> tamam, <peki. Oktay. gülüyor> Ondan sonra çiftlik sahibinin damadı açıklama da bulundu. Damadı mı? <gülüyor> yani çiftlik sahibi. İlk değil güveysi <gülüyor> değilim mi demiş. Ne <gülüyor> demiş? <gülüyor> çiftlik sahibinin damadı e, çok az timsah vardı eskiden. Şimdi bir sürü timsah var demiş. Yani ortamlarda. Nasıl boş konuşuyor? Sonra ya. ikinci cümle ben aslında geri zekalı değilim <gülüyor> demiş. Neyse işte Esselen polis asker hep beraber işte timsahları yakalamaya çıktılar. Ee, bu arada polis sözcüsü damada şey demiş. E, henüz, damat e, gel buraya demiş. E, damat adamlar. demiş henüz hiç kimse bir saldırıya uğramadı bakacağız demiş ama bunlar tabii biraz daha besilenmesi gerekiyor. Zan altında yani. kalacak bunlar biliyorsun değil mi? Ne? Bir timsah saldırısı olduğu an. Bu adamlar zan altında. Aya zan altında kalsın tabii ya. Zan altında. Yalnız İnsan. çiftlik timsah o kadar zararlı. Nasıl çiftlik çuprasının tadı yoksa sasıysa? Çiftlik timsahı da öyle. Korkmayın yani. Nasıl? Evet, tabi canım. Saldırı anlamında mı? Saldırı anlamında, anlamında mı? Anlamında mı diyorsun? Normal mesela ağzını açtı ısıracak hop böyle orada bir mesela keser sapı. <gülüyor> keser sapı. Keser sapı. Döner <gülüyor> sapı. Döner <gülüyor> sapı. Orada ağzına koyduğunuz zaman hiç sıkıntın olmaz. Zaten başka bir numarası yok ki ya. Bir timsah başka nasıl durdurursun? Var mı keser bir keser ne, ne kadar bir timsah ağırlı? Belki dünya üzerindeki timsah sayısına ulaşamadım ama bir timsahın ortalama yani 400 kilo falan mı? Ne timsahı mı? Iyi. Ne timsahı mı? Yani çiftlik timsahı mı? Johannesburg timsahı mı? Yoksa Free Range timsah mı? Özgürlüğüne düşkün timsahı. Özgürlüğüne tim, düşkün... Doğa timsahı. Doğa timsahı. Öyle bir literatürde mı? öyle bir şey yok. Doğa timsahı diye bir şey olur mu ya? E ne timsahı de ne bileyim? Çift, çiftlik timsahı diye sen getirdin Fahir. Ne? ne ortalama timsah diyorsun ya? Zevk timsahı olur arap timsa. <gülüyor> arap <gülüyor> timsa mesela. Mesela. Vallahi benim hesaplarıma Amerikan timsa. Bildiğimiz Amerikan timsa. Öyle daha Amerikan timsa. Ne kadar ağırlığı sizce? Vallahi ben hesaplarıma göre 200 250 kilo civarı bir şeydir. seni hesap yaparken görmedim. Ne? Ya kafadan yaptın hesapları. Boyuna bakıyorum. Bak şu boyda şöyle bir şey düşünüyorum ortalama yaşını falan hesaplıyorum benim hesaplarıma göre 200-250 kilo 250 kilo, ben 250 de, kilo diyorsun 400 kilo dana diyordum. bir danadan düşün Faiz danadan, danadan. dananın ağlını kilo diyorum ben timsah ona göre düşün timsah ama Filinta gibi yağsız temiz timsah evet ya işte o bezlikte şey olmayan kaç Vallahi 1500-2000 kilo ortalama. Ya yok abartmışlar ya. Bu Amerikan şeyleri biraz büyük oluyor ya. Porsiyonları da büyük Doğru. o yüzden. Timsah porsiyonu da büyük. Öyle hem, hani timsah hem karada hem suda yaşar diye bir şey var ya o Hint timsahıymış. Öyle her timsah yaşayamıyor yani. Hmm. Bu çiftlik timsahları nasıl timsah su hem timsah. kara su, su mu? Selle beraber kaç? Selle beraber. S Selle gelen düğün <gülüyor> bayram diyor Oktay Demirci. <gülüyor> Keşke demeyeydi. <gülüyor> Ama nadir yani insana saldırması nadir. Hep nadir tabii. Dizilerde, filmlerde oluyor. Bir de üstüne basarsan oluyor demiş ha. uzman. O yüzden Peki sizi bir Filipinlere götüreceğim. Buyurun. Filipinlerde yalnız bir e, filden bahsediyoruz. Yalnız fil. Yalnız fil e, nasıl geçti bugün gazetede? Yalnız Filipinli fil. Yalnızlıktan şikayetçi. Hayır canım yalnızlıktan şikayet. Biraz biraz şeyin olsun, basic instiktin olsun. Nasıl geçer? Filipinli bir fil yalnız başına <gülüyor> ne diye bugünü gazetene yansıtırsın? Bir gazete sahibi olsa. Koc koca fili fil İpin ucunda. Hayır en yalnız Filipinli bugün gazetelerde tabii ki fili e, kırmızı olarak yazmanızı e, söylememe gerek yok. En yalnız Filipinli dünyanın en yalnız fili olarak tanınan dişi fil Mali Filipinlerin başkenti Manila'da bulunan bir hayvanat bahçesinde 33 yıldır tek başına yaşıyor. Çok Bizim hiç İzmirli alıştım demiş şimdi kafese başka fil gelse düzenim var benim demiş. Vallahi 1900'de kaka mı buraya yapıyorsun demiş. Yani fil yalnız olması yalnız sıkıcı da bir filmiş. Anlat nasıl anlatmış? Anlat bakayım. Neyine? Kakasını oraya yapıyormuş. Devam <gülüyor> et anlatacaksın fil neydi? Ne Anlatıyordu ne da yapıyorum. Açık bir prensibi şey yok, yok mu? 30 yıldır <gülüyor> yanlış yazıyor. Yalnız... 30 yıldır kakasını aynı yere yapan fil yakalandı. Ben bugüne kadar yani şey İzmir Aymanat Bahçesi'nde çocukken fillerle iletişim kurdum. Hala benim en etkileyici anılarımdan bir tanesi. Kabahatini yapması mı? Şey yapıyorduk işte böyle lahana mahana bir şeyler atıyor Lahana mı atıyordunuz? Hayvanat bahçesine giderken şey hep bir uğrayalım, güzel lahanamızı alalım. Böyle <gülüyor> torbalarla gidiyorduk, pazarda dolaşıyorduk. Atılacak şeyleri alıyorduk torbalarla. Lamalara, fillere götürüyorduk. <gülüyor> Duk dediğin, dık dediğin kim? Babamla ben. Ha. Yoksa tamam. küçük bir çocuk olarak. Pazartlarda. Pazartı tezgahlarının arkasında geziyordum. Onun böyle bir şeyi vardı. Galiba Ankara'daki de öyle. Bir de hendeyi var. Evet var. İşte atıyorsun mesela şey yapıyorsun. Hendeğe Berisine. E, berisine. Beri yana düşürüyorsun. O zaman fil eğilip üflüyordu. Neye? Şeye, lahanaya falan. Sana geri gönderiyordu bir daha atasını. Zaten lahanaya. Çok etkilenmiştim ben ondan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya öyle bir Bu şey, şey Eşek ya. kadar adam olarak bile anlatıyorum yani. Böyle sadece ters bakmıyordu. Üfleyip bana tekrar ulaştırıp yalnız o üflerken toz tükürük falan iğrençlikte oluyordu biraz da oh. ama o da etkileyici bir de be. aynı dönem daha da şaşırarak gördüm lamalara tüküren eşçek kadar adam hatırlıyorum ben izliyorum Tükür... bunlar tükürür bak şimdi diyerek böyle hakikaten o hayvanın <gülüyor> tükürmeyi gibi. öğrendi o hayvan da ne kadar acıklı bir hayatı vardı yani. yalnız filin üflemesi bana da şey geldi ya hmm. Bir, şu anda görmemiş olmama rağmen anlatılmasından etkilendim şu anda. Arada da fısıldıyormuş. <gülüyor> Köpekten <gülüyor> daha akıllı olduğuna inanıyorum ben. Filin mi? Hı hı. E tabi canım o kadar koca beyin, beyin var değil mi? Ya? Yani. Köpek kadar beyni var. ağırlık boyu Ağırlıkta boyu var. şey yok herhalde ama o fil hakikaten akıllıymış. O muydu Bahadır yoksa? Bahadır evet. Işte. Bir daha Rahmet. da fil gelmedi değil mi? Ege. İzmir Hayvanat Bahçesi'nde taşınmış. Ha. Başka yere. Popülerliği yakalayamadı ama bir Bahadır değil sonuçta. Ankara'da fil Yok galiba uzun zaman. Orada da yok. Ben en son gittiğimde görmüştüm ama bayağı oluyor ben gidili ya. Şimdi var mı? Bilmem Belki başka hayvanı yok. ziyarete gelmiştir. Arkadaşlarını ziyaret etti. O da lahanaları bahçesi. alıp gelmiş arkadaşlarına. Hayvan... Hayvanat bahçesinde zürafa var. Ben daha korkunç bir hayvan orantısız. Kulak kulak desen kulak. Değil desen, desen boynuz değil. Böyle bir toptan bebek boynuzu gibi bir şey var. Yani bebeğin eline oyuncak veriyorsun ya böyle ha, kenar çünkü. köşesi olmayan. Sen kaplanların zürafayı nasıl yatırıp yediklerini bir görsen hiç öyle düşünmezsin. Keşke böyle bol bol hayvanımız olsa da Anladım, ara öyle öğle vaktinde yemeği de bekleriz diye böyle onu seyredersen televizyon yerine. <gülüyor> Hem hayvanlar doğal hayatlarında bir şey yapar zürafa da Aslında da çok aradık yüksek tavanlı yüksek yer. Yani bulabilseydik zürafayı koyardık köşeye. Canım, yüksek tavanlı yer bulsak zürafa mı koyardık direkt şey yapardık oraya. Ne yapacaktık biz? Tonoz mu? Tonoz yapacaktık ya. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler yüksek tavanlı bir yer bulursanız bize haber verin. Acil bir tonoz yapmamız lazım. Tonozlu diyenler mimariyle biraz ilgilenirlerse tonozun ne olduğunu bulurlar. Ankara'da tonoz yok. yok Ülkemiz bir tonoz, tonoz, tonoz cenneti aç. ama hiçbir tane tonozla rastlanmıyor. Zaten şey iki eksik Ankara'da. Bir tonozlu bir yapı, iki içinde zürafa olan kafeler. Yok yani. Ben tonozlu yapıyı yapacak kişiyi biliyorum yani imzasını. <gülüyor> atar. <gülüyor> ne? Aya değil ama bu söyledi ko kesin hemen yapardı. Neyse, iş ay ay. izle testplerini yaptığımıza göre buyurun biraz da dinleyicilerimize komiktikler yapalım. Avrupa'nın en çok kazanan 20 kulübü açıklandı. Ne kulübü? Futbol. Futbol kulübü. Ece kulübü? Futbol. Futbol değil ya spor kulübü değil. Monamur. Paris ba Monamur, Monamur kulübü. kulübü. Ee, en çok 512 milyon euro ile. İspanyol kulübü hangisi olabilir? Barcelona mı? Maalesef. Real Madrid. Bravo. Eşas Barcelona değil mi? en pahalı? En pahalı takım olmasına rağmen en güzel kar edemiyor mu? İyi, ed iyi işletilemiyor ya. Yani. Yayın gelirleri falan şeyin daha yüksekmiş. Real Onlar Madrid mi daha iyi takım Barcelona? Bu seneye bakacak olursa değişir de o şimdi o 15 puan önde Real Madrid'in. Bunlar şey miydi? El Clasico bu ikisi değil mi? El Clasico dediğimiz bu. Tabii. El Clasico. Ya, kral, kral, kral Kupası deyince akla gelen ilk, ilk isimler. 30 milyon euro fark var, varmış şey aralarında. Niye Bayağı yetkilendi nokta sana mı versin ne istiyorsun? O farkı <gülüyor> isterseniz ortadan kaldırabilirim dersin. Yersin <gülüyor> takım elbisene. 1 <gülüyor> milyon euro bir fark olsa yetmez mi? Yani o gerilimi daha iyi yansıtmaz mı bu fark? Ezele rekabetin en güzel gösterge. Bizden var mı? Ee, Galatasaray 95 milyon euroluk geliriyle 2. listedir. 2. takımı istedim. Alisi girememiş. Ondan sonra Union Europa'da maç mı bekleyecek Şampiyonlar. Şampiyonlar Ligi'nde şey oynayacak. Hayır, Snyder. Snyder mi? Hıh. Snyder. oynamayacak diye biliyorum. Niye evet. oynamıyor ya? Bu dönemde para vermediler mi? Bu bana. dönemde yapılar seneye yatırımı. Bu dönemde yapılanlar oynayamıyor diye biliyorum. Ama yanlış ha, da Yasal diye. olarak mı? Son dakikada şey yaptınız öyle adam yasal olarak. Ha, uyanık çıktınız öyle bir şey yok. Yok mu? Sen o zaman git yarı dönemde sömestr tatilinde git patlat bütün takıma ne var ne yok topla. Olmaz öyle. Niye olmuyor canım? Haksız parasıyla rekabete gider. Parasıyla değil ya o? Yani parasıyla o? Ama yani her şeyde para mı? Yani. Hatta gidersin şampiyonlar. Allah'tan bir kulüp başkanı falan değilsin ha. Parasıyla değil mi arkadaş? Sonuçta Önceden verdi liste... parasını aldık. Önceden listeleri vereceksin abi. Liste, hmm. Listelerde yok. Bu arada İspanya'dan iki ülke var, aman iki kulüp varmış sadece bu listede. Ee, en çok İngiltere'den ilk 20'deki kulüp sayısı. 7 e, takım var İngiltere'den. Milyonerler e, şey, kulübünde. Onlar, Milyoner kulüpler kupası diye bir şey Ama onlar çok yapacak. şeylere sattılar, Aa, çok sattılar ya. Sattı. <gülüyor> ne? Araplara <gülüyor> sattı diyeceğim de yani bir sürü şey aldı ya işte. Doğru Araplar. O, onu birisi aldı. Yani iş adamlarının takıldığı yerler oluyor yani. Doğru. Kârlı olduğundan demek ki adamlar almış. Futbol aşkından değil. Tabii canım, zaman bir Biz bir de bir takım mı alsak ya? Bir yerel takımı? Yok mu hiç sen kaç yıldır bu Tunalı'da takılan adamsın? Tunalı Esnafı'nın kurduğu bir kulüp yok mu? Hı -hı. Tunalı Esnaf Kulübü diye bir şey var da o pek başarılı olamadı. Ya Başarı bizimkiler değil ne ki, olacak? Spor... Halı saha maçı yapıyorlar en fazla. En hani yaptıkları şey o. Halı Ama... saha takımına şey olsak karı var mıdır onun? Bakayım. Bilakis yani şimdi her çok da masraflı da değil yani. iki bir kilo baklavayla halledilmeyecek Hayır, şey Hayır bir, bir, bir, bir, bir halı saha takımına ne yapsak? Şey yapsak dedi de. Alsak dedi. Alsak takımı alacağız. Takım alacağız. İki halı saha takımını alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş. Ya işte benim de halı sahayla ilgili tek bildiğim ertesi şey çok pis girdi herif. Çok pis girdi. Kendini kaybediyor da maçta falan gibi bir konuşma. Ha, yani işte halı sahadan alırız yavaş yavaş yetiştire yetiştirir. büyük tabii ki ilk başta e, büyük rakamlar dönmedi. 100 lira 200 lirayla bu işi halledebiliriz gibi. Seneye biraz daha artır arttıra 3-5 sene içerisinde. Yavaş yavaş bu listeye zenginler ligi listesine doğru adım adım ilerleriz. Yeter kadar zaman sporundan. verilirse. Neden olmasın? Şu anda Halıflex Sporu dedi. Ben onu duymadım. Duymadım değil mi? Onu ben demedim. Ben duymadım ben konuşuyorum. Ben de duymadım ya Halıflex Sporu dedi. Halıflex sahalarda falan diye şey yapacağız. Ben bunun üstüne o zaman bugün... Ee, Sen onun üstüne bir çalış şey ya. <gülüyor> Sen onun üstüne çalış. O takımın şeyini de sana veriyorum ben. Yöneticiliğini, Yöneticiliğini mi? Yöneticiliğini sana veriyorsun. Tamam çünkü teknik hangi direktörlükten <gülüyor> anlamıyordum. Ben yöneticiliği güzel yapacağıma inanıyorum. En büyük avantajımız hangi takım olduğunun belli olmaması. Ne olacak? Herkesin Sık. avantajı bu. Ege'nin de avantajı. Majer'ı sporumuz büyük bir takımdır. diye Konuşmamı da değiştireceğim. Akılda kalıcı bir şey olsun diye. Evet. Tamam oldu. Hadi tamam. Kapan. Biraz da dedikodulara bakalım mı? Bakalım azıcık da Kim ev almış kim ev satmış. <gülüyor> Tabii canım. Bakalım onu yaşam alanında bakmayın edersin. <gülüyor> tamam. tamam hay hay. Hay, hay hay gider herhalde mükemmel bir gün olacak.